Vücuda bilge bir şey yapma. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bu konuyla ilgili, yani bizim ders günlerimiz belli aslında. Cuma günleri yapıyoruz, kıyamet alametlerini işliyoruz. Ama bazen böyle bir boşluk oluşursa odada e, aynı şekilde e, bu odada ders yaparak bu odada ders yaparak, efendime söyleyeyim hem faydalı olmaya çalışıyoruz, hem de hayırda acele etmek mantığıyla Diğer derslerimizin sonuna bırakmıyoruz. Bu arada da önemli konuları inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Konumuz taklit. Taklit ve mezhep konuları üzerinde çalışmamın en önemli nedeni bu konuların hemen hemen herkesi ilgilendirdiğinden dolayıdır. Herkes için gerekli olan iman ve amelin taklit ve taassupla yakından ilgisi vardır. Yani, bir kişi iman ve amel kendisi için söz konusuysa, bu iki kavrama aynı şekilde taklit ve taassup yakından ilişkilidir. Taklidi iman, şek, şüphe ve zandan beri değildir. Taklidi iman, Şek, şüphe ve zandan beri değildir. Böyle bir iman üzerinde kurulan amel ve hayatın da o derece zayıf ve anlamsız olacağı muhakkaktır. Kanaatimize göre İslam toplumunda görülen ilmi ve fikri donukluğun temelinde taklit, taklitçilik ve taassub yapmaktadır. Bu konu üzerinde çalışmayı tercih etmemizin diğer bir nedeni de iman ve amelde taklit, taassup manalarını ve doğuracakları neticeleri ortaya koymak, buna göre hareket etmek ve yapılması gereken çalışmalara katkıda bulunmaktır. Ayrıca Müslümanları şek ve şüpheye dayalı taklidi imandan, Müslümanları şek ve şüpheye dayalı taklidi imandan, Taassub, tereddüt ve şüpheden uzak tutup yakini imanı elde etmeye teşvik etmektir. Yani bir şekilde toplumun büyük bir kısmı veya Müslümanların e, genelini oluşturan, yani Müslümanların ekseriyeti maalesef taklit üzere iman etmektedir veyahut e, fıkhını da taklit üzere kurmuştur. İşi taklitten çıkartıp daha ileri noktaya götürmek isteyenler selefi menhecden uzaklaştıkları zaman bu işi bir taassuba dökmektedirler. Dolayısıyla bu konunun iyi bir şekilde anlaşılması yani taklidi imandan tahkiki imana veyahut icmali imandan tafsili imana geçme konusunda ilmin Veyahut ilimle elde edilen imanın çok büyük bir katkısı vardır. Ya da genel ifadeyle selefi menhecin çok büyük bir önem arz ettiğini görmekteyiz. Bir Müslüman için imanın şek ve tereddütten uzak olması esastır. Bir Müslüman için imanın şek ve tereddütten uzak olması esastır. Hani diyor ya Hucurat suresi 15. ayette innamel mu'minunelzinede amanu billahi ve rasulihum sema lem yertabu ve cahadu bi ve anfusihim ve akhir ayet. Diyor ki Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ederler ve imanlarında şüpheye düşmezler. Dolayısıyla esas olan bir Müslüman için şek ve tereddütten uzak olan imandır. Bunun için de araştırma ve tefekkür gerekmektedir. Oysa taklit bilgi edinmeyi ve tefekkürü engelleyen engellerin başında gelmektedir. Sınırlı da olsa inşallah bu konuda faydalı olmaya çalışacağız. Başarı Allah'tandır. Hani Huzeyfe radiyallahu anh ile Sıla rahimahullah arasında bir diyalog vardı hatırlarsanız. Haber veriyordu Huzeyfe radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor diyor. ve vesselam öyle buyurduğu Gün gelecek diyor. İslam e, elbisenin üzerinden desenin silinip yok olduğu gibi silinip yok olacaktır. Yani eskiyecek. Böyle izleri kalacak. İnsanlar namaz nedir? Hac nedir? Oruç nedir? Zekat nedir? Bilmek sizin sadece La İllahe illallah diyecekler. Sıla rahimullah ona diyor ki ya Hüzeyfe diyor onların La İllahe illallah demelerinin onlara nasıl bir faydası olur? İki üç defa bunu ısrar edince huzeyfə adamla diyor ki öyle deme bu söz onların en azından ebediyen cehennemde kalmalarına engel olur. Dolayısıyla elbisenin deseninin silinme kısmını gerçekten görmekteyiz. Yani şu an günümüzde İslam'ın böyle silik izleri, Allah'a hamdolsun, Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği gibi kıyamete kadar hak üzerine kalmaya devam edecek bir taife mutlaka var ve var olmaya devam edecektir. O da Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği. فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمَّهِ ستفترق على ثَلَافَ سَبْعِينَ benim bu ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Kulluha finnar illa vahide. Dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Pardon aleyhisselatü vesselam dedi hep ateştedir ancak birisi müstesna. Dediler ki men hiye ya Rasulullah Allah vesselam. Bu hangi fırkadır dediler. Aleyhisselatü vesselam dedi ki ve el cemaah. Birinde dedi ve hiyel cemaah bir başka rivayette ve ma ana aleyhi ve ashabihi ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda gidenlerdir. Dolayısıyla, gerçekten mutlaka bu taife var olmaya devam edecektir. Buradan da kast edilen ashabın anlayışı üzerine olanlar veyahut onların gittiği yol üzerinde gidenlerdir. Dolayısıyla, bu yolun ruhunda, bu yolun esasında, taklit yoktur, tahassub yoktur. Ancak günümüzde selefi menheci terk eden gruplar, terk eden efendim ee, fırkalar maalesef bu anlamda tahassub ve taklit üzere hareket ediyorlardır. İslam tarihinde 4. asra kadar belirli şahısları taklit etme anlamında taklit ve taasub yoktu. Yani e, hicri 4. asra kadar ya da e, ilk 4. asra kadar 1, 2, 3 ve 4. asra kadar belli şahısları taklit etme anlayışı yoktu. Hicri 4. asırda gerek idari, gerek ilmi sahalarda bir donukluk, hatta gerileme baş göstermiştir. Suyuti'nin de belirttiği gibi Hicri 4. asra kadar hiçbir sahabenin bir başka sahabeyi, hatta hiçbir tabiinin bir başka tabiini ya da başka birini taklit etmediği konusunda icma mevcuttur. Yani bu konuda ehli Sünnet icma etmiştir. Hicri dördüncü asra kadar ne bir sahabe bir başka sahabeyi ne de bir tabi'in başka bir tabi'ini taklit etmedi. Hatta hem akidede hem de fıkıhta bu böyleydi. Hem akidede hem de fıkıhta bu böyleydi. Dolayısıyla ee, gerçekten günümüz Müslümanlarına baktığınız zaman ne kadar fark olduğunu görürsünüz. Taklit ve taasub daha sonra meşhur alimlere bağlı olarak gelişmiş, ve mezheplerin teşekkülüyle yerleşmiştir. Yani bugün bizim meşhur olarak bildiğimiz e, efendim Hanefidir, Şafiidir, e, Hanbelidir veya Maliki veya diğer meşhur olanlar. Bu asırdan sonra birçok alimin yaptığı tek şey evvelki otoritelerin yazdıklarını tekrar etme, şerh ve tevil etme olmuştur. Lütfen bu cümlemize dikkat ediniz. Bu cümlemize dikkat ediniz. Yani dördüncü asra kadar hiçbir taklit ve körü körüne bir bağlılık yok. Ancak bu asırdan sonra meşhur olarak bilinen belli alimler veyahut belli mezhepler taklit edilmeye başlanmış ve bunlar, bunlar için bu asırdan sonra yapılan tek şey bunların yazdıklarını tekrar etme, şerh ve tevil etme olmuştur. Bu şekilde bir yandan taklit olaganlık kazandı, diğer yandan da her mezhepte iştihad kurumsallaşmaya başladı. Yani bugün, mesela bir konuyla ilgili bir bakıyorsunuz ki, falanca mezhebin iştihadı kendince kurumsallaştı. Yani, ee, bir konuyla alakalı, bu gerek fıkhi olsun, gerek akidevi olsun, ee, bu konularla ilgili yaptıkları iştihad o mezhebin iştihabı olarak kurumsallaşmaya başladı ve bunun hala böyle olmakta olduğunu görmekteyiz. Yani adama bakıyorsunuz e, meslerle ilgili, mesela diyelim ki ve çoraba meshetme ile ilgili kendi mezhebi öyle kurumsallaşmış ki bu konu kendi mezhebinin dediğinin dışına çıkmıyor. Mezhep hata, hata da etse ona uyuyor. Mezhep isabet de etse ona uyuyor. İşte bunun sebebi taklittir. Bunun sebebi mezhep imamların anlaşılamamasıdır. Gerçekten inşallah... İleriki safhalarda bu konuyu açtığımız zaman buna değineceğiz. Aynı İmam Elbani Rahimullah'ın dediği gibi diyor ki her mezhebin, her mezhebin isabet ettiği konular da var, yanıldığı konular da var. Örnek verelim, Hanefi mezhebi, Hanefi mezhebine mensup olan bir kardeş... Ne olursa olsun ben Hanefiyim mi diyecek, namazını Hanefi mezhebine mi göre kılacak, yoksa Şafii olan birisi Şafii'ye göre mi kılacak, yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılınız mı? Aleyhisselatü Vesselam bunu emrediyor. O halde ne yapacak mesela Şafii birisi veyahut Hanefi mezhebine, mensub birisi ne yapacak? Her mezhepte bir başka mezhepte olmayan bid'atler vardır. Mesela Hanefi mezhebinde bulunan bazı bid'atler Şafii'de yoktur. Veyahut Şafii'de bulunan bazı bid'atler Hanefi mezhebinde yoktur. O halde her muttebiya ya da mukallid diyelim yani ben bu sözü çok benimsemiyorum mukallid sözünü ancak şöyle yaklaşırsa isabet eder. Hanefi mezhebine bağlı olan bir kimse kendi mezhebine bakacak. İsabet etmediği konularda vehut, bid'ate düştüğü konularda mezhebinin bid'atlerini tespit edip bundan yüz çevirecek. Ve kendi mezhebinde olmayan sünnetlere sarılacak. O sünnetler isterse başka bir mezhepte olsun. Dolayısıyla bu kurumsallaşmanın ve taklit anlayışının bize verdiği zararlar çok daha iyi anlaşılmış olur inşallah. E, amelde taklit konusunu e, işlediğimiz zaman bu konu üzerinde daha da duracağız inşallah. Evet. Allah subhanehu ve teala insanı akletme, düşünme ve inanma kabiliyetinde yaratmıştır. Allah insanı akletme, düşünme ve inanma kabiliyetinde yaratmıştır. Bu kabiliyeti bozmak, iman gerçeğini yozlaştırmak, Toplum ve fert için tehlikeli neticeler doğurur. Zaten kainatta düşünmek ve bir takım sonuçlar çıkarmak için okunması gereken büyük bir kitaptır. Bunun içinde Kur'an-ı Kerim'de sürekli olarak kainatın yaratıcısının varlığına ve ona ibadet etmeye, ondan başkasına da ibadet etmemeye davet vardır kainat ve onun verilerini dikkatle incelersek, bizi yaratılışların tesadüflere bırakılmayacağı inancına götürür. Örneğin, Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet serdetmiştir etmiştir tefekkürle alakalı. Mesela, bunlardan birisi Yunus suresinin 101. ayetidir. Göklerde ve yerde olanlara bir bakın. Veyahut, Zariyat suresinin 21. ayetidir. İçinizde deliller var, görmüyor musunuz? Ve gerçekten bunla ilgili bunla ilgili oldukça fazla ayetler vardır. Mesela Allah azze ve celle ayette buyuruyor. Elem <gülüyor> arda İşte biz yeri bir döşek yaratmadık mı? Dağları birer kazık yapmadık mı ve sizleri çift çift yaratmadık mı? Veyahut başka bir ayette, اَفَرَأَيْتُمَّا اَتُمْنُونَ ah buyurun, dökmekte olduğunuz meniyi görmez misiniz? Veyahut ayetin devamında, اَفَرَأَيْتُمَّا اَلَّذِ teşrabun İçmekte olduğunuz suyu görmez misiniz? Dileseydik onu tuzlu ve acı kılardık hala şükretmeyecek misiniz Veya Allah Subhanahu ve Taala Efe la ynzuruna ila al-ibli Bakmaz mısınız deveye nasıl yaratıldı Ve bununla ilgili oldukça fazla ayetler vardır yani bunun bir tesadüfe değil bir yaratmayla olduğunu Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratması olduğunu ve insan aklının da buna uygun yaratıldığını haber vermektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde ayetler şöyle buyurur. اَفَلَا takilun Nasıl aklediyorsunuz? Veyahut اَفَلَا تَذَكَّرُونَ te Nasıl düşünüyorsunuz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli tefekküre davet etmektedir. Kainatın görülen kısmı aklın konusudur. Dikkat ediniz, kainatın görülen kısmı aklın konusudur. Yani, bizim aklımıza hitap ediyor görülen kısmı, görünmeyen kısmı ise ilahi bir bilgi gerektirir. Görülen kısmını anlamak için görünmeyen kısmından yani ilahi olarak bunları tedbbür eden, bunları yaratandan bilgi almak, faydalanmak ya da gerçek olan imana gitmek gerekir. İşte bu görünmeyen kısmıyla ilgili bilgiyi de insanlar elçiler vasıtasıyla öğrenmektedirler. Yani enbiyalar vasıtasıyla öğrenmektedirler. Belki de ya pardon, insanlar bunu e, enbiyalardan aldıkları haberlerle ya da vahiyle bunu öğrenirler. İnsanın öncelikle kendini çok iyi tanıması, insanın öncelikle kendini çok iyi tanıması, aklını kullanması ve bunun neticesi olarak ta etrafına bakınıp, bu, bunun neticesi olarak da etrafına bakınıp Allah'ın her yere serpilmiş harikalarını görmesi, bunlardan faydalanması ve esrarını çözmesi gerekir. Artık İnsan kendine yetecek olgunluğa ermiştir buyuruyor Kıyamet Suresi 14. ayette. Yani insan önce kendi nefsini, kendi yaratılışını bilmesi gerekir. Aynı ayette dediği gibi in kullu nefsin efel in kullu insanu İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı? o dökülmüş bir sudan yaratıldı. Veyahut Hac suresinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya in kuntum fi min min turab. Ey insanlar, siz öldükten sonra tekrar yaratılma konusunda şüphede iseniz, önce siz cevap veriniz. Siz nasıl var oldunuz? Biz sizi topraktan yarattık ya da başka bir ayette buyurduğu gibi yoksa onlar bir yaratıcıları olmadan mı yaratıldılar demesi gibi yani sen öldükten sonra dirilir miyim hesabı ve şüphesi içerisindesin ey insan sen söyler misin biz seni topraktan yarattık bu yaratılışa senin aklın eriyor mu? Gerçekten biz bunu sana vahiy ile bildirmezsek sen bunu nereden bileceksin? Yea, ayuha nas, in kuntum firaybin min albaat, fa inna khalqna kum min turat, thumma min nutfa, sonra bir <gülüyor> nutfadan, thumma min alaka, sonra bir alaktan, thumma min mudqa, sonra bir mudgadan, Yani bir çinlemlik et, et parçasından. ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Ve sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa koyduk. Ve ayet böyle devam ediyor. Allah subhanehu ve teala öncelikle şu an mahlukatın görülen kısmı ve kendisi işin akli boyutudur. Ve Allah Azza ve celle onu tefekküre ve düşünmeye davet etmektedir. Ancak, ancak, işin manevi yönü, yani bilinmeyen kısmı ise, vahye dayalı, vahye dayalı, enbiyaların, haber vermesiyle, bilinecek bir husustur. Bu hatırlatmadan sonra, bu hatırlatmadan sonra, İnşallah iman ve taklit üzerinde duracağız. Ama öncelikle şunu ben kendime gerçekten bir ölçü kabul ediyorum. Aynı İmam-ı Şafii Rahimahullah Er-Risale'yi yazdıktan sonra Er-Risale diye bir eseri var onun biliyorsunuz. Er-Risale'yi yazdıktan sonra öğrencisi Muzeniye okutur. Muzeni, İmam Şafii'nin huzur huzurunda bu kitabı 80 defa okur. Yani İmam Şafii, talebesi Muzeniye diyor ki, bu eseri yazdıktan sonra şunu bir diyor, tahkik edelim. Sen bir oku diyor, bir bakalım bakayım nerede hatamız var. Ve bu okuyuş tam 80 defa devam ediyor. Tam 80 defa okuyorlar. Her okumada İmam-ı Şafii kitapta bir hataya rastlıyor. Her okuyuşta İmam-ı Şafii rahimahullah kitapta bir hataya rastlıyor. En sonunda diyor ki İmam-ı Şafii Allah kendi kitabının dışında hatasız bir kitabın olmasına müsaade etmez diyor ve ondan sonra okumaktan vazgeçiyor. Yani aynı ben de İmam-i Şafyiyahü Allah gibi diyorum ki biz de bütün eksik ve kusurlarımıza rağmen bir çalışma yapıp ortaya koymaya gayret ettik. Allah Subhânahu wa Taala'dan yardım dileyerek faydalı olmasını umarak hatalarımız kendimize ancak isabet ettiğimiz yerler ise Allah'tandır nimetinden ötürü kendisine hamd ediyoruz. Aslında konumuz asıl itibariyle asıl itibariyle e, amelde taklittir. Ancak imanda taklidi de geçiştirmeyeceğiz. Bu sebeple biraz ondan da bahsedeceğiz. Yani ee, i̇manda taklid biliyorsunuz çok da böyle e, ortada görülen bir şey değildir. Ancak konuya katkı sağlaması açısından taklidin tanımını yaparken ve imanla ilişkisini tarif ederken inşallah bu konuya da değinmiş olacağız. İmanın taklit problemini Yeterli bir biçimde inceleyebilmek için öncelikle iman konusuna değinmek gerekir. İman Arapçada em kökünden yani emene fiilinin mastarı olup şu anlamları içermektedir. Küfrün zıddıdır. Doğrulamak, sığınmak ve patlanmaktır. Dil birimciler imanın doğrulamak anlamında olduğuna ittifak etmişlerdir. Yani birkaç tanımı var ama kabul edilen, üzerinde ittifak edilen tanım, sözlükteki tanımını kastediyorum, o da doğrulamak manasında, tasdik etmek manasında olduğunda dil bilimciler ittifak etmişlerdir. İman, bazen övgü, doğrulamak ve nefsin hakka boyun eğmesi anlamlarına da gelmektedir. İmanın bu anlamı şu hususların bir araya gelmesiyle gerçekleşir. İmanın bu anlamı şu hususların bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Kalbin doğrulaması, dilin ifade etmesi, organların eylemi. Yani Hani diyoruz ya imanın tarihinde kalb ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispat. Kalbin doğrulaması, dilin ifade etmesi, organların eylemi. Bu övülen iman doğrulamak ve aynı şekilde nefsin hatta boyun eğmesi anlamlarına da gelmektedir. O zaman bu tanımı yaptıktan sonra imanın terim anlamı üzerinde durmamız gerekiyor. Kısacası, imanın terim anlamı kısacası, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu ve zaruri olarak inanılması gereken şeyleri doğrulamaktır. Hani dedik ya tasdik etmektir diye, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu ve zaruri olarak inanılması gereken şeyleri doğrulamaktır. İman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından getirmiş olduğu şeyleri kalp ile doğrulamak ve dil ile söylemektir. İman, kalbin doğrulaması ve dilin ifade etmesidir. Kerramiye ekolun akeluna göre ise iman sadece dilin ikrarıdır cehmiyeye göre ise iman bilgidir yani diyorlar ya hani marifettir diye iman marifettir diye Kerramiyeye göre ise iman dildir dille söylemektir diyorlar başka bir şey aramıyorlar eğer Dil ile iman yani dil ile ifade iman için yeterli olsaydı münafıkların mümin olması gerekirdi çünkü biliyorsunuz münafıklar onlar dilleriyle inandıklarını söylüyorlardı. ya da Kerramiye'nin dediği gibi şey, cehmiyenin dediği gibi iman bilgi olsaydı o zaman ehli kitabı da mümin kabul etmek gerekirdi. Çünkü onlar Allah Subhanehu ve Taala'yı biliyorlardı. Matrudi ve eşariler imanı kalbin tasdiri ve dilin ifade etmesi olarak görmüşlerdir. Matrudi ve eşariler imanı kalbin tasdihi ve dilin ifade etmesi olarak görmüşlerdir. Arkadaşlar ben bunların detaylarına girmeyeceğim. Ben sadece taklitle ilgisini ortaya çıkarma maksadı ile bu tanımları yapıp geçeceğim. İhtiyaç halinde üzerinde duracağız. Ancak selefiler kalbin doğrulaması, dilin ifade etmesi, organların eylem yapmaları diye ilave etmişlerdir. Yani onlardan tek fark biliyorsunuz eş'ari ve diler demişlerdir ki kalbin tasdik etmesi, dilin de ikrar etmesi demişlerdir. Ancak selefi menhaj ya da ehli sünnet vel cemaat demişlerdir ki kalp ile tasdik, dil ile ikrar amellerle ispat etmektir. Bugün Gerçekten taklitte öyle bir noktaya geldik ki bu konuyu önemsenizin sebebi de bu. Bugün birine soruyorsun, diyorsun ki sen nesin diyorsun yani hangi, senin anlayışın nedir, sen e, hangi yolu takip ediyorsun, hangi müştehidi takip ediyorsun, diyor ki ne ben şafiiyim diyor. İyi peki diyoruz, sen şafiisin yani senin bu lafından senin şafi mezhebini ee, Şafii mezhebine muttebi' olduğunu anlıyoruz. Öyle mi? Evet diyor. Ben Şafii mezhebine muttebi'im. İyi diyoruz. Peki sen bize akideni söyler misin? O da diyor ki hayır diyor. Ben diyor akidede, ben akidede diyor eşariyim. Ben akidede eşariyim. Peki bize söyler misin? Sen bu ayrımı niçin yapıyorsun? Niçin i̇mam Şafii rahimahullahı sen akidede terk ettin. Fıkıhta kendisine uyulacak bir önder kabul ettiğin İmam-ı Şafii rahimeullah. Akidede sapık mıydı? Gerçekten değildi. Yani sen bu adamdan veya bu bu bu şahsiyetten ya dinini al veyahut alma. Niçin böyle bir ayrıma gidiyorsun? Gerçekten Günümüzde sahip çıkılan Eş'ari akidesi de aslında İmam-ı Eş'ari'nin akidesi değildir. Gerçekten Ebu Hasan el-Eş'ari'nin akidesi o değildir. Onun bir zamanlar içinde bulunduğu, 40 yıl bulunduğu Kullebiye mezhebinin akidesi üzeredirler. Dolayısıyla bunun sebebi Tamamen taklitten kaynaklanmıyor mu? Gerçekten bunun sebebi taklitten başka hiçbir şey değildir. Lütfen sözümüzü anlamak için sokağa çıktınız, insanlara sorunuz. Senin akiden nedir? Belki de akide nedir bilmiyor. Sokak bu soruya fazla lüks gelir. O zaman camilere girip soralım. Akidenizi bize anlatın diyelim. Eş'ariyim diyen kimseye sorunuz. İmam Eş'ari kimdir? Hangi tarihlerde yaşadı? Veyahut e, onun akidesinin esasları nelerdir? Veya prensipleri nelerdir? Neye çağırıyordu? Veyaut Maturidi, Maturidiyim diyen bir kimseye aynı soruyu soralım. Ne kadar tanıyor bunları? Veyahut onlar isabet etmişler midir, etmemişler midir? İşte bundaki tek sebep taklit ve taassuptur. Bu da ortaya büyük bir donukluğu çıkarmıştır. Dolayısıyla bu konunun önemsenmesi ve içinde yaşadığımız toplumdan kendimizi ayrıştırmak için, kendimizi ayrıştırmak için, yahut kendimizi tanımlarken, Akhzul Kitabı ve Sünneti, al-fehn achabl-ümme derken, yani Kur'an ve Sünneti, ashabın anladığı gibi anlamak diyorken bize, işte bu anlayışımızın ilme dayalı, Kur'an ve Sünnete dayalı, hücceti tayin, burhana dayalı olması gerekmektedir. Taklidin zıttı bilmektir. İlimle hareket etmektir. Allah Subhanahu ve teala ayette buyuruyor, وَيَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنُ وَمَا تَهْوَ الْاَنْفُسُ Onlar ancak zanna, zanna ve nefislerin hevasına uymaktadırlar. Aynı Rabbimiz Subhanahu ve teala ayette diyor ki, Hāt burhānakum in kuntum sādiqīn. Haydi bizlere delilinizi getirin eğer doğru söylüyorsanız. Dolayısıyla bu konuyu önemsememizin sebebi, mesela demi kerramiye'ye göre bir tanım yaptık, cehmilere göre bir tanım yaptık, mürciiyeye göre bir tanım var, Maturidi ve Eş'ari'lere göre bir tanım var. Sevgili kardeşler, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselatu vesselame kadar bütün enbiya'nın üzerinde olduğu akide birdir. Bu enbiya'nın akidesi ne Eş'aridir, ne Maturididir, ne Cehmidir, ne Mutezilidir, ne de efendim bir başkasıdır. Dolayısıyla bizden istenen, bizden istenen bütün enbiyanın üzerinde olduğu akidedir. Ve bunlarla örtüşen, bunlara uyan ashabın üzerinde olduğu akidedir. Aynı En'am suresi 153. ayette hani Fatiha suresinde talip olduğumuz bir yol var. İdine sıratan mustakim. İşte bu o yoldur. En'am suresi 153'te diyor fe inne hadihi sirati mustakimen fettebi'uh işte bu benim dost doğru yolum, bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz, başka yollara uymayınız. O yollar sizi hak yoldan ayırırlar. Bu anlamda bu hatırlatmalardan sonra iman kalple ile tasdik, dil ile ikrar, amellerle ispattır. Tabi bizim konumuz değil yani amel imandan mıdır, değil midir, bununla ilgili birçok delil vardır. Ee, İmam bu Hanife bu konuda e, diğer ashabta yani diğerlerinden ayrılmaktadır ehli Sünnet'ten. Ancak doğrusu, ancak doğrusu, e, ancak doğrusu, ee, İmam Ebu Hanife bunun dışında isim ve sıfatta veyahut imanın tanımında veya birçok meselede ehl-i sünnetle beraberdir ve ehl-i sünnet alimlerinden bir tanesidir. Demin dedik ya eş'ari ve dilere göre imanın tanımı kalp ile tasdik dil ile ikrarken kalp ile tasdik dil ile ikrarken aslında fıkıhta şafii ve hanefi olanlar veyahut ee, diğerleri şafi ve hanefi olanlar fıkıhta bunları taklit ederken niçin akidede de e, imam-ı şafi gibi düşünmüyorlar veyahut e, efendime söyleyeyim veyahut e, matrudi veya eşari oluyorlar bunun gerçekten bunu anlamak mümkün değildir arkadaşlar bu soruya bizzat muhataplar cevap vermemektedirler verememektedirler ama buna rağmen, buna rağmen bunların taklitte ısrar ettiklerini görürsünüz. Ehl-i sünnet alimleri arasında Ehl-i sünnet alimleri arasında cennete girme ve ateşten kurtulmak için kalbin doğrulaması dilin ifade etmesi ve organların amel etmesinin gerekliliği konusunda ihtilaf yoktur. Dikkat ediniz, yani İmam bu Hanife, o imanın amelden, amelin imandan ayrılması konusunda her ne kadar diğer alimlerden ayrılmışsa da şu konuda onlarla mutabıktır, yani onlarla beraberdir. O da diyor ki mükemmel iman, istenilen şey veyahut cenneti kazanma ve cehennemden kurtulmak için yüce Rabbimizin bizden istediği kalb ile tasdik, dil ile ikrar ve amellerle ispattır. Yani amelleri de kuşatan bir iman olduğu konusunda İmam Ebu Hanife katılmıştır. Şimdi dünyevi hükümler için ise Dil ile ben müslümanım denmesi yeterli görünmektedir yani hani kimisi bir kişi diliyle bunu söylemesi zahiri olarak yani bir kişi e, biliyorsunuz cibril hadisini hatırlayınız cibril hadisinde e, cibril aleyhisselam ve Seleme diyor ya ah hanil iman diyor ki ne bana imandan haber ver aynısse ve imanı anlattı. En ve ve ve devam etti. Yani imanın esaslarını saydı. Sonra onu tasdik etti ve arkasından dedi ki, Akbir ah yani İslam. O zaman bana İslamdan haber ver dedi. Aleyhisselam da de ona İslamın esaslarını saydı. Dolayısıyla iman ve İslam yani ayrı ayrı sorulurlarsa, bunun tarifinde imanı ayrı anlatırız. Yani kalbin amellerini, inanmasını anlatırız. Ee, efendim bazen de tek başına sorulduğunda şehadeti de içinde kapsar. Ancak bununla beraber bir kimse namazı, orucu, zekatı yani zahirini kapsayan amelleri veyahut Müslüman olduğunu itiraf etmesi dünyadayken İnsanların O'nun Müslüman bilmesiyle alakalıdır. Yoksa ve Vesselam'ın dediği gibi, O'nun kalbi Allah'a aittir. Yani, La İlahe illallah Muhammed Resulullah diyen canını ve malını benden korumuştur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Geri kalan durumu ise Allah'a aittir. Dolayısıyla o kişinin durumunu e, biz Allah'a havale ederiz. Dolayısıyla Alimler de bu konuda derler ki kişinin bunu söylemesi onun Müslüman olarak bilinmesi içindir. Bu tanımdan sonra taklidin sözlük anlamı nedir? Bir de onu söyleyelim. Biliyorsunuz demin imanla ilgili sözlük anlamı, terim anlamı. Şimdi de taklidin sözlük anlamı nedir? Onu söyleyelim. Aslında sözlük ile dikkate alalım bunu sözlük itibari ile birçok manaya geldiği görülebilir. Ama bu manalardan çıkarılan ortak öğeler konumuz gereği tercih edilerek kısacası şu anlamı taşıdığını söyleyebiliriz. Lütfen dikkat edin taklidin tanımına. Donukluk, eğrilik başkalarının güdümünde bulunmak Donukluk, eğrilik, başkalarının güdümünde bulunmak. Terim anlamı ise başkasına ait söz ve hareketlerin, dikkat ediniz, terim anlamı, anlamını söylüyorum, yani ıstılahi manasını söylüyorum, başkasına ait söz ve hareketlerin doğruluğuna inanarak, delil araştırmadan, ve üzerinde düşünmeden uymaktır. Başkasına ait söz ve hareketlerin başkasına ait söz ve hareketlerin doğruluğuna inanarak, delil araştırmadan ve üzerinde düşünmeden uymaktır. Taklit delile dayanmayan bilgidir. İlim ise delilden kaynaklanan bilgidir. Gerçekten önemli bir tanım. Yani bunu, bunun anlaşılması gerekir ve kişinin kendisine ben taklit ehli miyim, taklitçi miyim diye sorması gerekir. İnanınız ben odaya da bu tanımı yazıyorum. Dileyen arkadaşlar belki not alırlar. Dolayısıyla taklidin sözlük manasında, sözlük manasının işte bundan geri kalmadığını söyleyebiliriz. Sözlük manası itibariyle donukluk ve eğrilik olduğunu söylemiştik veya başkalarının güdümünde olduğunu söylemiştik. Ancak terim anlamında ise başkasına ait söz ve hareketlerin doğruluğuna inanarak delil araştırmadan ve üzerine düşünmeden uymak. Taklit kısacası delile dayanmayan bilgi İlim ise delilden kaynaklanan bilgidir. İlim ise delilden kaynaklanan bilgidir. <gülüyor> Taklit bir görüşü delilsiz kabullenmektir. Taklit bir görüşü delilsiz kabullenmektir. Bu tanıma göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü kabullenmek taklit olmaz. Dikkat ediniz. Taklit bir görüşü delilsiz kabullenmektir. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müstesna. Niçin? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi bizzat delildir. Hüccetin kendisidir. O halde bu tanıma göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışında herhangi birinin sözünü almak taklit olur. Taklit başkalarının görüş ve sözlerini delilsiz kabul etmektir demiştik. O halde aynı İmam Malik Rahimahullah'ın dediği gibi diyor ki herkesin sözü alınır da reddedilir de ancak şu kabirin sahibi müstesna, yani aleyhissalatü vesselam'in e, kabrini gösteriyor ve diyor ki bu kabirin sahibi müstesna herkesin sözü alınır ve terk edilebilir. Biliyorsunuz, burada herkesin sözü derken, biz birey olarak kastediyoruz, yani biliyorsunuz, biz ne diyoruz, bizim şer'i delillerimiz Kur'an'dır, sünnettir ve ashabın icmağıdır. Ashabın icmağı ne demek? Yani Allah Resulü ve Vesselam diyor ki benim bu, bu ümmetim dalalet üzere birleşmez. Yani sapıklık üzerinde ittifak etmezler. Yani ashabın da üzerinde ittifak ettikleri konuda masumdurlar. Dolayısıyla bu bizim için hüccettir. Ancak ashabın birey olarak görüşleri, yani e, ittifak etmedikleri, Dolayısıyla birey olarak hata yapabileceklerinden alınabilir de veya hata yapabilirler, reddedilebilir de. Bu anlamda herkesin sözü yani delilini bilmeden uymak taklit kapsamına girer. Ancak Resulullah bundan müstesnadır dedik. Niçin? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi hüccetin, e, hüccettir. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ve ma yentaki ani'l heva in huwa illa vahyun yuha." Diyor ki: O hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak bir vahidir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hevadan konuşmaz. Ya da "Ve ma ataakumur rasul وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Resul size neyi verdiyse onu alınız. Sizi neyden sakındırdıysa ondan da sakınınız. Dolayısıyla Allah subhanahu ve teala bizzat onu hüccet olarak bizlere göndermiştir. Hatırlayınız. مَنْ yok Kabirde sorulacak üç şeyden biridir aleyhissalatü ve o havadan konuşmaz. Ali İmran Suresi 31. ayet. Niçin indi arkadaşlar? Niçin indi? Aisset vesselam. Ali İmran 31. ayet. Sahabelerden bazıları dediler ki Gerçekten dediler kendi aralarında bunu konuştular. Dizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyoruz dediler. Acaba şey pardon biz Allah'ı çok seviyoruz. Acaba ne yapsak da Allah bizi sevsin? Ya da o bizi sevmesi için Yüce Rabbimizin sevgisini kazanmak için, rızasını kazanmak için ne yapmalıyız? Hani bizler de böyle ararız ya acaba ne yapalım? Nasıl edelim de Allah'ın sevdiği kullardan olalım. Bakınız onların bu sözü üzerine Yüce Rabbimiz Ali İmra Suresi 31. Ayeti indirdi. قُل اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ Allah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani sen seni Allah seni sevsin mi istiyorsun? O halde, kul, <gülüyor> in kuntum tehipbun Allah'a, fettabiğoni, fettabiğoni yahbibkumullah, lekum dunubekum. De, o halde, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Fettabiğoni, <gülüyor> bana tabi olunuz ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Dolayısıyla bununla ilgili delillerimiz oldukça fazladır. Oldukça fazladır. Men etta Rasulü fekat etta Allah 4:70. ayet. Ya da e, Ahzab 36'da Ahzab 36. ayette ve me kana lil mu'mini ve la'mu minete iza kadallahu rasuluhu emren en yekuna lehum khiyaratan min emrihi. <gülüyor> Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadın seçim yapma hakkına sahip değillerdir. Tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Bakınız ayette demiyor ki ee, Allah bir konuda hüküm verdiği zaman demiyor. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman diyor. Ya da Nisa suresi 59. ayette فَاِنْتَ نَزَاتٌ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman bunu Allah'a götürünüz demiyor. Ve Resulüne götürün diyor. Yani dolayısıyla Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Hujjetin ta kendisidir. Allah Resulü aleyhi ve sellem hüccetin ta kendisidir. Veya Ahzab suresi 36. ayette söylendiği gibi Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman yani bir Müslüman midesini eşkitemez, yüzünü eşkitemez, rahatsız olamaz. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça gerçek manasıyla iman etmiş olamaz kardeşlerim. Hatırlayınız Allahu alem Ahzab 37 bundan sonraki ayet ve bu ayet niçin indi biliyor musunuz? Hani diyor ya Ahzab 36. ayette ve mekana li ve la müminetin da kada Allah ve Biliyorsunuz Zeynep bin Ticahş radiyallahu anh Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona Zeyd ile evlenmesini söyledi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'in e, Zeyd radiyallahu anh'a evlenmesini söyledi ona. O önce bunu istemedi. Yani evlilik konu uzun ben ona girmeyeceğim. Sadece örnek vereceğim. Araştırın inşallah. O dedi ki yani ben onunla evlenmem. Bunu belki gönlü istemedi. Allah Subhanahu ve Teala dedi ki: Mümin erkek ve mümin kadın Allah ve Resulü bir konuda hükmettiği zaman tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ya evlenmek bir insanın en doğal hakkı gibi görünüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama bunu söyleyen Resulullah sallallahu aleyhi Ona muhalefet edilmez. Günümüzde bir baba kızını zorla evlendirebilir mi? Veya bir kadın istemediği bir, istemediği birine verilirse gerçekten zulüm olur. Ancak bunu söyleyen Rasulullah ise başka aleyhissalatü vesselam. Çünkü o hüccetin kendisidir. Dolayısıyla bugün tesettüre yüz eşkiten Müslüman kadın, kaşlarını almadan duramayan Müslüman kadın, Allah ve Resulünün emrine muhalefet eden kadın veya Allah'ın kendisine emrettiği şekilde tesettüre girmeyen veyahut Müslüman erkek aynen bütün ümmet bu konuda kadın erkek bununla muhataptır Men eta'ar rasule faqad eta'a Allah Kim Rasule itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir İşte böylelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun söylediğini kabul etmeyi yani e, tesli, e, pazarlıksız bir teslimiyetle kabul etmek imanın ta kendisidir. Dinin ta kendisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu sevmek de böyledir. Hani diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz beni... E, Babasından, kardeşinden, çocuklarından fazla sevmedikçe iman etmiş olamaz. İşte bu hem sevgide hem Allah Resulü Satt ve Selam'in emirleri karşısındaki teslimiyette olması gereken şeyin ta kendisidir. İnşallah buraya kadarki bölümde veya şunu da tamamlayayım inşallah. Reşit Rıza taklidi tanımına şöyle bir örnek getiriyor. Diyor ki, falan insan İmam-ı Şafii'yi taklid etti demek, falan insan İmam-ı Şafii'yi taklid etti demek, onu görüşlerini ve zanna dayalı iştihatlarını kabul etti anlamına gelir diyor. Böyle bir tanım yapıyor Reşit Rıza. Yani diyor ki, falan kişi İmam-ı Şafii'ye uydu demek, onu taklid etti demektir, onun görüşlerini ve zanna dayalı iştihatlarını kabul etti demektir. Böyle midir, değil midir? Doğrusu bunu anlamak için de İmam-ı Şafii'yi neye çağırdığını, İmam-ı Şafii'nin duruşunu da bilmek gerekir. Tüm bu anlamları bir bütün içerisinde ele aldığımızda ise, her şeyi ile taklidin insan için akli donukluğa, düşünce ve irade zafına, başkalarına uydu olmaya, peşine düşmeye, akıl ve fikir bazında eksik olmaya, aşağılık kompleksine, kendine güvenmemeye, gerilerde kalmaya, başkalarının görüşlerine razı olmaya, başkalarının akıl ve düşünceleriyle hareket etmek gibi aşağılayıcı ve küçük düşürücü anlamlara geldiğini söylemek mümkündür. Yani taklidin içini doldurmaya kalkarsak işte bunları söylemek gerekir. Akıl donukluğu, irade zayıflığı, başkalarına uydu olma, başkalarının peşine düşme, akıl ve fikir bazında eksik olmak, aşağılık kompleksi, kendine güvenmeme, gerilerde kalma, başkalarının görüşlerine razı olma, veyahut onların akıl ve düşüncelerini kendine uydu kabul ederek, yani o benden akıllıdır, o benden iyi düşünür, dolayısıyla ona, onu ben taklit edeyim gibi bir manaya geldiğini söylemek mümkündür. İnşallah burada sözü noktalayacağım. Yani sen ne dersen ben ilk 45'imi doldurdum. Belki de 50'imi doldurdum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İnşallah 10 dakika sonra devam ederiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.